FM FM. FM, FM Türk Eradyonu Türk Eradyonu Türk Eradyonu. Perşem Efem. Perşem Efem Genel Yayın yönetmeni Ömer Pekin, Ankara'dan GAP Genel Merkezinden bildiriyor. Perşem <gülüyor> Efem Genel Yayın Yönetmen Ömer Pekin. GAP'de kriz. Kriz. Canlı, canlı, canlı, canlı, canlı, canlı, canlı, canlı yayın, canlı yayın, canlı yayın, naklen yayın, canlı yayın, naklen yayın, canlı, canlı, naklen, flaş, flaş, son dakika. Türkiye Radyo'nun direkt arkasında bir komedi programı Perişan Hasan'dan sevgiler, saygılar, ruhmetler, dinleyiciler Türk siyaseti CHP'de yaşanan olaylara kilitlenirken Perişan FM olarak CHP'de yaşanan şok gelişmelerin perde arkasını sizlere aktarmaya devam etmek için Günlerdir Ankara'dan CHP Genel Merkezi binasının önündeyim. Adeta CHP'nin önüne kap kurmuş durumdayım. <gülüyor> Sadece ben değil, bildiğiniz ne kadar meşhur haberci enkırmen varsa hepsi burada. Bu sabah ulusal yayın yapan TV ve radyoların haber yayın üretmenleriyle beraberdik kahvaltıda. Ben ne olacak bu CHP'nin hali diye Sayın Mehmet Ali anda sordum. Mehmet Ali bir anda sinirlendi ve ben böyle bir şey görmedim ama o gece CHP'nin ışıkları sabaha kadar yandı gibi böyle bir şey söyledi. Taktan yapamadım ama böyle bir şey dedi. Ankara kulislerinde dolanan haberlere göre tüneyciler, parti şu anda önder savcılar, hakimler ve savcılar... ...Kemal Kılıçdaroğlu'cular, Deniz Baykal'cılar... Sabih Kanadoğlu'cular, Ahmet Çakar'cılar... ...ve partiden Çıkarcılar şeklinde... ...dokuza bölünmüş durumlar. <gülüyor> Peki bugün CHP'de... ...gün boyu neler yaşandı? İşte saat saat ve saniye saniye ayrıntılar. Perişan Efendim, Genel Yayın Yönetmeni Ömer Pekin... ...Ankara'dan CHP Genel Merkezi'nden bildiriyor. Berişan saat 9.35, genel... Kemal Kılıçdaroğlu... ...genel merkeze geldi, kurmaylarını toplayıp... ''Önümüz kurban, ben de kurban keseyim diyorum ama nüfus kaydımı yaptırdınız mı? Kaydım olmadığı için bu sefer de kurban kesemeyip millete rezil olmayalım.'' dedi. <gülüyor> Saat 10.35 ''Önder Sav Genel Merkeze Geldi, kurmaylarını topladı ve 7 kişi ortak kurbana girelim var mısınız?'' dedi. Saat 10.36 ''Sivri ve Silivri'li çıkışlarıyla tanınan yönetmen Mustafa Altıoklar Genel Merkeze Geldi, CHP'nin oku var.'' Mustafa Altokların da altı oku var. CHP'nin altokunu, okunu verin. Okçu Birliği kurayım, iktidara yürüyeyim dedi. <gülüyor> Saat 12.45 Önder Sal ve kurmayları öğlen yemeği için yemekhaneye gitti. Ancak genel merkezin aşçısı Kılıçdaroğlu taraftarı olduğu için aşçı Önder Sal ve kurmaylarına yemek vermedi. <gülüyor> Saat 13. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları 12. katta toplantı yaptı. Odaya çay istedi. Ancak genel merkezin çaycısı Önder Savcı olduğu için bu sefer de çaycı bunlara çay götürmedi. <gülüyor> saat 14.30 Önder Sav ve kurmayları Kılıçdaroğlu ve kurmaylarını anayasa mahkemesine götürdü. Saat 13, Saat 14.34 Kılıçdaroğlu karşı hamleyle Önder Sav ve kurmaylarını yargıtaya götürdü. Saat 14.35 en karşı hamleyi Önder Sal yaptı ve Kılıçdaroğlu'nu bu sefer Danıştay'a götürdü. Saat 14.36 Kılıçdaroğlu Önder Sam'ı Sayıştay'a götürdü. Sayıştay şu anda Sayıştayız. Sayış bitince getirdi dedi. Saat 16.44 Kılıçdaroğlu ve kurmayları asansörde mahsur kaldı. Saat 16.45 Önder Sam ve kurmayları asansörde mahsur kaldı. Kılıçdaroğlu da bakın Önder Sav mahsus kalıp mağdur edebiyatı yapıyor açıklamasında bulundu. Saat 16:50 Genel merkeze gelen bir partini partide birliği sağlamak bak için Deniz Önder Kılıçdaroğlu adına yeni bir lider bulup onu başkan yapalım dedi. Saat 16:53 Önder Sav bu isme karşı çıktı. olmaz olacaksa bile adı Önder Sav. ...Deniz Kılıçdaroğlu olsun dedi. <gülüyor> e saat 16.57. Kılıçdaroğlu soldan birlik olsun dedi ve Türk sol ...Süper Lig adıyla bir Lig kuralım, dedi. Ee, saat 17.05, Önder sam soyadımla ilgili her türlü espri yapılmasını yasaklıyorum, dedi. Ve son espriyi kendi yaptı. Kılıçdaroğlu bu davanın hakimi ise Önder'de savcısı, dedi. Ee, saat 17.52, Önder Sav il başkanlarını toplantıya çağırdı. Saat 17.53, Kılıçdaroğlu il başkalarını toplantıya çağırdı. Kurmayları, kurmayları e, anlamadık efendim. Başkanları mı e, demek istediniz diye sorunca da hayır il başkaları yani ilde başkan dışındaki varsa onları e, çağırıyorum dedi ve siyaset tarihinde bir ilke e, imzaladı saat 17:56 kılıçdaroğlu yardımcısına saat kaç diye sordu yardımcısı 17:58 efendim dedi o da beni kast ederek bak adam 17:56 diyor sen 17:58 diyorsun demek ki saatin yanlış saatini ayarla bir adam dedi. <gülüyor> CHP'de gün boyu işte dakika dakika saat saat saniye saniye bunlar yaşandı. CHP'deki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Ömer Pekin CHP Genel Merkezi Ankara Perşembe. Perşembe her gün çift saatlerde dünya aracılığa izlemeye devam edelim. CHP'de kriz kriz kriz canlı canlı canlı canlı canlı canlı canlı canlı canlı canlı yerin canlı yerin naklen canlı canlı perişan